Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail. Yine iki kişiyiz bugün. Geçtiğimiz hafta başladığımız gen üzerindeki kes yapıştır çalışmaları üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi kısaca bir hatırlayalım neydi. CRISPR tekniği dedik. E, kısaltılmış içmini kullanıyoruz. CRISPR tekniği. Kabaca Bakterilerin virüslere karşı geliştirdiği bağışıklık sisteminin artık insan tarafından öğrenilmesi ve kontrol altına alınması ile bizim de hedeflediğimiz genlere yani insan evladının ve tabii ki bilim insanlarının hedeflediğimiz genlere müdahale edebilmesi çok kabaca anlatırsak eğer orada işte kes yapıştır yapabilmesinden bahsetmiştik. E bu ne işe yarayacak dedik asıl olarak Acaba hastalıklarda içimize yarar mı? Sorusuyla tabii ki ilgimizi çekiyor bu. CRISPR tekniğini biz sadece hastalıklar için heyecanlandık ama çok daha farklı alanlarda kullanıldığını artık yapılan çalışmalardan, haberlerden öğreniyoruz. Biraz sonra bahsederiz neler yapıldığından ama mesela askeri alanda bile kullanıldığını biliyoruz. Çok fazla savunma sanayi destekli fonlar alındığını bu fonlarla araştırmalar yapıldığında biliyoruz haberler geliyor son 10 senedir çok ciddi bir şekilde arttı neden çünkü 10 senedir 2012'de Jennifer Dutna ve Sharpentie, arkadaş Sharpentie ile beraber bu yöntemi tanımlamışlardı artık ve rahatlıkla genlerdeki istenmeyen parçayı şimdi burada Bozuk olan parçayı da diyebilirdik ama e, korkulan kısım tabii istenmeyen parça kısmına dönmesi. Yığı değiştirerek, kesip yapıştırarak o canlı türünün bir şekilde rehabilitasyonu üzerinden çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz hafta bir adlandırma yapmıştık. E, söylediğimiz bir şey var orada da bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Bu çalışma tabii ki etik olarak çok tartışılan bir çalışma ama buradaki etik tartışma aslı olarak yanlılarda nesilden nesile geçen değişiklikleri içeren kısmıyla ilgili. Yani germline diye bahsedilen ya da hani geçirirsek eşey hattı denilen kısımlarda yapılan gen müdahalelerini içeriyor bu. Geçmiş hafta yanlış bir isim kullandık somatik hücreler. E, dediklerinde aslında somatik hücrelerde yapılan gen değişiklikleri bir sonraki nesle aktarılmıyor. Ama eşey hattında yapıldığı zaman bu tür değişiklikler yani yumurta sperm ve erken emrio döneminde genlerde değişiklik yapıldığı zaman sonraki nesillere de aktarılabiliyor. Ki mesela e, dünyada en çok tartışma yaratan ve birçok ne bileyim kuruluşun Örgütlenmesine yol açan, moratoriumları ilan edilmesine yol açan büyük haber, yine geçen hafta bahsettiğimiz gibi, bu yönde yapılan bir çalışmaydı. Şimdi, de HIV virüsüne karşı bağışık bir ikiz çocuğun, ikiz kız çocuklarının 2018'de doğurtulmasına yol açacak bir genetik müdahale yapılmıştı. Babası HIV pozitif olan bu çocukların şu anda HIV virüsüne karşı bağışıklığı genler üzerinde yapılan müdahale ile gerçekleştirildi. Ve buradaki müdahale işte erken evre yapılan müdahale bu çocukların da sonraki nesillerine aktarılacak. Kulağa iyi gibi geliyor ama çok da korkutucu tarafı var. Öyle değil mi? Evet. Kesinlikle. Yani özellikle bilim kurguyu da besleyen bir yönü var. Çünkü bir tür mutant yaratmak bile mümkün. Ama orada bir kısıt var. Aslında bu hem kısıt hem de e, tehlikeyi büyüten bir olgu. O da bu genom projesiyle e, genom dizilimi insanın tamamen çıkartıldı ama büyük ölçüde fonksiyonların yani hangi parçanın ne tür fonksiyonlara yol açtığı e, tam olarak çözülmüş değil bildiğim kadarıyla. Evet. Evet, tabii. Dolayısıyla bir parçayı kesip çıkarttığında onun hele böyle nesiller boyu etkisini sürdürecek bir parçaysa bu, nerelere ya da ne tür değişiklikler yol açabileceğini, istenen, hedeflenen değişikliğin dışında, hedeflenen amacın dışında bir takım kalıcı başka tür etkilere yol açıp açmayacağını da bilemiyoruz. Hiç istemek Şimdi hemen bu, bunu söylemişsin, gireyim, evet. Biraz önce bahsettiğimiz bu ikiz bebeğin mesela batılı nil hummasında ya da infülenzaya karşı bağışıklığının ne durumda olduğu ve olacağı büyük soru işareti imiş ee, Araştırmacıların söylediklerinden biri de buydu. Tamam işte zaten bu müdahaleyi yaparken o makas atma dediğimiz hani kes yapıştırın kesme kısmının hedefe, ulaşma ısı yüksek ihtimali olmasına rağmen ulaşmama ihtimali var. Bu zaten bir tehlike. Diyelim ki hedefe ulaştı ve o parçayı çıkardık. İşte HIV virüsüne karşı e, genetik müdahaleden sonra bir bağışıklık geliştirdik ama diğer bağışıklık mekanizmaları nasıl etkilenecek bunu da bilmiyoruz. Zaten karşı çıkma sebepleri bu insandır. Evet. Diğer hücrelerde somatik hücrelerde e, mesela Harvard bir haberden birebir aktararak söyleyeyim. Çok güzel anlatmışlar çünkü. Diyor ki e, örneğin bir klinik çalışmada bilim adamları bir hastadan kan kök hücrelerini alır. Kusurlu kan hücreleri üretmelerine neden olan genetik mutasyonu düzeltmek için CRISPR teknikleri kullanılır. Ardından düzeltilmiş bu teknikle düzeltilmiş yani mutasyonu olan ve düzeltilmeye ihtiyaç duyan, düzeltilmediği sürece de hastalık yapan bu kan hücrelerini CRISPR tekniğiyle o mutasyonlu parçayı aldıktan sonra hastaya geri aşılıyorlar ve burada sağlıklı kan hücresi üretimi evet. devam ediyor. Ama bu bir sonraki nesle geçen bir uygulama değil. Evet. Bu germline üzerinde yapılan bir uygulama değil. Zaten tartışma burada da sürmüyor. Yani bunları e, daha çok öğrenmek, daha çok yapmak, elbette paylaşarak ve denetleyerek tabii ki e, burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı biraz önce söylediğimiz olaydı. Bu sadece insanlar için de değil zaten, e, demin söylediğim gibi. E, bir, bir, bir bilgi de ben vereyim o zaman. E, aşağı yukarı, e, geçen yılın yıl, yıl yok, bu, bu Eylül ayına kadar. 6000'den 6000 civarında CRISPR teknolojisi patenti alınmış Amerika'da, sadece Amerika'da. Evet. Ve bu e eğilim de devam ediyor imiş. Her ay 200 civarında yeni patent başvurusu gerçekleştiriliyormuş. Yani aslında da şöyle... alınmamış alınmamıştı, başvurusu yapılmış. 6000 civarında, ne kadar patentten de Demek istiyorsun herhalde. Yani. CRISPR e, bir teknolojisi bir, artık bilinen bir teknoloji. Bunların değişik evet, evet. uygulama alanlarına mesela evet. şimdi uygulama alanlarından birkaç tanesinden bahsedeyim. E, endüstriyel alan e, başlığı içerisine almışlar ama parımda peptisit kullanımını azaltmak için diye aa ne kadar iyi hepimizin heyecanlandıracak evet peptisitler artık bütün dünyada baş belası olduğunu hepimizin bildiği bir e, kimyasal grubu. Yani yabani otlara karşı ve bitkileri hastalandıran haşerelere karşı kullanılan ilaçlar bunlar. Bunların kullanımını azaltabilmek için mesela yabani otların ya da istenmeyen otların yayılmasını önlemek için CRISPR teknolojisi kullanılmaya çalışılıyor. Ya da istilacı haşerelere haşere türlerinin kontrol edilmesi için CRISPR tekniği kullanılmaya çalışılıyor. Bu 600 tane patent tüm bu böyle başka başka alanlarda belki de 6000 tane bir sürü <gülüyor> alanda kullanılıyor. Çok büyük bir e, olay. Yani çok büyük biyoteknoloji e, lafını böyle hani nasıl söyleyeyim çok e, kocaman bir elleri kolları açılmış bir canavar gibi yükseldiğini hissettiren bir durum aslında bir yanda. Yine bizim e, iyi kontrol etmemiz gereken bir alan. E, sırası gelmişken birkaç daha örnek vereyim mesela ilgimi çeken e, askeri alanda da bir iki kullanımından bahsediliyor. Bunlardan biri mesela kimyasal savaşlarda ya da her şey savunma için yapılıyor ya. Bütün bütün askeri çalışmalar savunma için yapılıyor tabii. Hiç kimse saldırmak için yapmıyor. Bu olası kimyasal, biyolojik saldırılara karşı askerlerin dayanıklılığını artırmak için neler yapabiliriz çalışmaları sürüyor imiş bu sırada. Gen e, üzerindeki e, olası zayıf bölgelerin değişimini sağlayarak. Bu saldırılar yani, sürüyor. <gülüyor> bu olası kimyasal biyolojik saldırılar sadece askerlere de mi yönelik olacak? Ee artık işte yani. <gülüyor> Neyse, e, evet. Tabii canım bütün insanların işini e, değişim. Bir tane daha var e, unutma sözünü. Daha insani gelen, kulağa daha insani gelen bir çalışma bu. Askerlerde travmatik stres bozukluğu e, da hangi genlerin mutasyona uğradığı üzerine çalışma e, sürüyormuş. Ve burada bulunacak genlerin yine CRISPR teknolojisiyle düzeltilip, e, yahu askere savaşa gitmiş, aylar geçirmiş, gözün ölümler yaşanmış, geldiği zaman travmatik e, stres bozukluğu yaşıyor. Bunu burada yani sonradan gelişen bu e, PTSD tedavi ekme yolunu arıyor insan evladı. Onu askere göndermemeyi, o savaşları yapmamayı aramıyor tabi. Bu da e, enteresan bir boyutu. E, Dediğim gibi birçok alanda krişpat etmiyorsun evet. kullanılması mümkün. Yani tabi bu alanların bir kısmı da gerçekten çok tehlikeli. Yani yine gerçekleştirilen ya da gerçekleştirmek üzere satıcıların e, eline düşmüş bulunan bir başka şeydi gen sürücüsü teknolojisi. Evet. Geçmişte biraz da bahsetmiştik. E, bu gen sürücüsü teknolojisi e, aslında CRISPR'ın vücut içerisinde süreklilik arz eden ve belli bir programlama çerçevesinde yani tırnak içine söylüyorum programlamayı e, çalışmasını içeren bir şey. Yani mesela işte yine çok ulvi bir amaç için önermişler bunu. Diyelim sıtma yayan e, sivrisinekleri öldürmek için bilmem ne kadar zehir kullanılıyor. Bu doğayı işte şöyle mahvediyor, böyle mahvediyor, haklılar. Ama işte bunları kullanmak yerine bu sivrisinek türünü sadece erkek birey e, doğurarak birkaç jenerasyon içerisinde yani... Diyelim birkaç ay içerisinde. Çünkü orada jenerasyon hızlı dönüyor. Evet. Birkaç jenerasyon içerisinde sadece erkeklerden oluşan bir tür haline getirip tümüyle ortadan kaldırabiliriz diye elinde çanta, ortalıkta satış yapmaya çalışan bir takım şirketler var. Dolayısıyla bu herhangi bir özellik üzerinden herhangi bir tür ya da alt türü tümüyle ortadan silebilecek bir teknolojiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor bize. Asıl insanı tüylerini diken diken eden ve muhakkak buna bir çözüm bulunması, önlem alınması gerekir diye düşündüren mesele bu aslında. Burada bir başka alan daha var. Yani CRISPR teknolojisi ve gen programlama. O da çok enteresan gelişmelere gebe yani enteresan derken büyük tehditler anlamında söylüyorum. Oradaki büyük tartışmada şeyden kaynaklanıyor aslında 2000 ya 98'de ya 2000'de şimdi yılını hatırlamıyorum bir böyle bir sayfalık bir makale var. Cellular Abstraction Cells as Computation yani hücresel soyutlama bir hesaplama birimi olarak ya da hesaplama olarak hücreler. Bu ilk defa Hücre'yi bir bilgisayar programlanabilir, bilgisayar çipi gibi algılayan bir yaklaşım. Yani bir metafor olarak falan da bahsetmiyor yani. Bayağı programlanan. E bu, bu doğrultuda e, arkası, ya bu tabii çığır açıyor bu makale. E, çok etkili oluyor. E, hatta sanırım bu makalenin yazarı da Tayyip'e... Yılın en önemli, en etkili insanı falan gibi bir şey de olmuş. Kapak da olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve sonra buradan geniş bir şey açılmış. Araştırma alanı açılmış. IBM'in Bir, daha, bir içerisinde... daha söyler misin Aslı olarak? Hücre programlama dedi mi? E, hayır. Bir programlama olarak hücre. Yani şimdi hücrenin işte bir takım inputlar giriyor. Girdileri var. Burada bir böyle işlem gerçekleşiyor ve ondan sonra da bir output yaratıyor, bir çıktı oluşturuyor. Ve bunu bir bilgisayar çipi gibi düşünüp ya da bir bilgisayar gibi düşünüp hatta bunu programlamak ve o hücrelerin çalışmasını yönlendirmek mümkün. Burada tabii felsefe çok önemli bir felsefi tartışma da var. İşte herhangi bir canlı varlığın makine gibi değerlendirilmesine ilişkin eski öncesinden de Gelip ama bu makalenin popülerleşmesinden sonra yine çok alevlenen bir tartışma, epeyce bir kitap ve şey var, makale var gördüğüm kadarıyla. Ve bunun arkasından da yine bu yaklaşım 2010'dan sonra özellikle baya bir alan buluyor kendisine. Ki bu da şeyle, CRISPR'a da buluşuyor bir noktada, işte o Jindra gidiyor şeyde. Hücreyi programlamak için programlamayı kolaylaştırıcı programlar yazmak yani bir tür işte şey gibi otoket gibi falan programlar yazmak üzere harekete geçen insanlar da var ama IBM'in içerisinde biyolojik programlamacı falan diye böyle bir garip isimli birimler ve bu, type, bu ünvana sahip bir takım ee, i̇nsanlar da söz konusu, bunlar da çıkıp sağda solda konuşuyorlar. Ben TED, TED Talks'ta epeyce bir, e, bir iki tane daha doğrusu e, bu, bu türden insanların verdiği seminerlere, yani IBM'de neler yaptıklarını, e, bu, bunun nasıl önemli bir e, çığır açabileceğini falan gösteriyorlar. Dolayısıyla e, bu genetik müdahale alanı uçsuz bucaksız ve biraz da Nasıl söyleyeyim? Dizginsiz bir şekilde gidiyor. Evet. E, biraz daha yine örneklerle örnek verelim. Yanımın sonunda önümüzdeki haftada devam etmemiz gerekir. Dünyadaki bu konudaki etik söylemleri, etik tartışmaları biraz daha gündeme taşımak istiyoruz aslında bu programda. Evet. E, paylaşmak istiyoruz. Bu konuda da çok fazla şey var. Bunun için önümüzdeki haftayı e, ayıralım. Şimdi tabii bunları söylerken biraz önce söylediğimiz gibi böyle korkutucu şeyler de söylüyoruz fakat. Ee, Kırkçı bir teknoloji çok önemli bir teknoloji. Bir yandan <gülüyor> hep söylediğimiz şeyi tekrar söyleyeceğiz. Teknolojinin nö nötr olduğunu, bunu bizim nasıl kullanacağımızı. Şimdi yine tartışmalı bir nokta belki söyleyeceğim şey ama hastalıkları anlamı için hayvan çalışmaları e, var, yapılıyor. Mesela organ nakli için hayvanların rekli bölgesinin yeniden düzenlenebilmesi söz konusu olabilirim diye bir çalışma var. Diyorum. Ama en çok yapılan hayvan çalışmaları hayvanda hastalığı bir şekilde yaratarak, daha hızlı şekilde yaratarak, kanser türlerini, mutasyonları vesaire yaratarak hastalığı anlamak ve ona karşı tedavi geliştirmek için de kullanılıyor. Şimdi yani radyo başında dinlerken ya yine mi hayvan deneyi falan diyoruz ama gerçekten hep söylediğim bir şey var. Şunu taraf olarak söylemiyorum. Şunu da atlamayalım. Bir yakınımızın ya da kendimizin başına bir şey geldiği zaman o hastalığın tedavisi için uğraşıyoruz. Kimse akıp da tamam ben hasta oldum neyse artık hani doğayla beni baş başa bırakın demiyor. Yani doğal olarak da bu çalışmaların elbette e, olabildiği kadar etik sınırlar içerisinde kontrol altına alınmış şekilde sürdürülecek bu çalışmalarda CRISPR teknolojisi hayvan çalışmalarına çok daha büyük kolaylıklar sağlamaya başladı bir yandan bize. Elbette hastalıkların tedavisine biraz önce bahsettik işte e, program başında söylediğimiz gibi HIV genomunu çıkararak AIDS'i önlemeye yönelik tedavi etmeye çalışmalar bunun bir parçası buydu. AIDS hastalığının oluşmaması için HIV virüsüne karşı bağışıklık sağlamak için bir çalışma yapılmıştı. Mesela Parkinson hastalığı için çalışmalar sürüyor e, bir yandan. Hmm. Duchenne yani Muscular distrofisinin en yaygın forumundan sorumlulanan distrofin proteinindeki mutasyonun e, ortaya kaldırılması sağlanmış şu ana kadar. Birçok çalışma var böyle. Dediğin gibi hani 600 tane e, patent almak kolay değil. Belki de... 6000. E, of yine aynı <gülüyor> şey. Bir aklım olamadım. Bir, <gülüyor> bir yandan da işte mesela peynir yoğurt üretiminde kullanılan bakteri kültürlerinin viral enfeksiyonlara dirençli hale getirmek için CRISPR e, kullanılıyor keza. Ha Mesela son çalışmalardan bir tanesi de e, gerçi son diye yine 6-7 senelik bir çalışma. Hepatit B aşısı üzerine viral gen ekspresyonu ve e, çoğalmasını önlemek için Hepatit B gene onun belirli bölgeleri CRISPR-Cas9 tarafından hedeflenmiş ve kesilmiş. 2015 yılında yapılır çalışma. Yani çok değişik alanlarda var. Demin yani söylediğimiz gibi hani bakteri şey yoğurt bakterisinden e, yabani otlara kadar hastalıkların tedavisinden askerlerde travma sonrası stres bozukluğunun ne kadar birçok alanda CRISPR çok kolaylaştı. Neydi geçen programda söylediğim şey ucuz ve kolay bir yöntem. Evet. Jennifer evet. evet. ve Carpentier'de kabuslar e, görmelerine yol açan gördürten bir şey. E, evet. gördürten. E, şimdi tabii bu bu aslında kabaca özetlemek gerekirse yani bir tane çok önemli bir e, şey de yaratıyor. Bu çok spesifik olarak hedefleme yapmak ve dolayısıyla bireysel tıp hani hep bahsediyoruz ya tıbbın geleceği burada diye yani buraya doğru gidiyor. E, bireysel tıp o anlamında kullanılabilecek herhalde en etkili araçlardan bir tanesi bu. Doğru kullanılması kaydıyla. ben ben de tabii bak bu sefer tamamen masumum. The Register diye bir dergiden böyle bir küçük şey vardı, yazı vardı bu Harvard, MIT işte UCLA arasındaki patent tartışmalarını ya da mücadelesini anlatıyor işte. Böyle aralarında bir rekabeti var çünkü bunların. Neden önemli diye bir kutu açmışlar. O kutunun içerisinde böyle hedeflenmiş tedavileri barındırdığı, barındırdığı için ya da bunu yapmak mümkün olduğu için çok önemli bir şey olduğunu söylüyor. Doktor McCoy'un yani Star Trek'teki doktorun ifadesiyle diyor tıbbın karanlık çağına son verecek. Bu da şey göndermesi bir filmde yani diziden değil de o Star Trek filmi olarak çekilen Filmlerin birinde zamanda yolculuk yaptığın işte 20. 21. yüzyılın başlığına geliyorlardı. Orada Dr. McCoy işte bir hastanede yürümek zorunda kalıyor. Işınlanıyorlar falan. Yürürken yürürken sağlı sollu hastalar var işte. Kimi ameliyat olmuş, kimi bilmem ne falan böyle koridorda perişan durumdalar. Neyin var senin diyor. İşte benim böbrek yetmezliği, dializ bekliyorum falan. Şunu hiç geçer diyor. Onu geçiyor. Koridorun sonuna gelene kadar. Hey mucize oldu. Böbreğim çıktı falan diye. <gülüyor> böbrek çıktı. <gülüyor> böbrek çıktı. İşte doktor bana bir tane ilaç versene böbrek. Böbreğim çıksın falan filan gibi bir başlık da atmışlar. Ama ona, o filme de bir gönderme var. Yani gerçekten çok ilginç. Askeri alanlardaki kullanımlarından birinde yüksek kas kitleli köpek embriyosu yapmışlar mesela yine askeri alandaki yatırımlarla. Yani, evet. ee, yani böbrek çıktı diyorsun ama yüksek kas kitleli e, kaldı ki şu Hazinegar'ın da bunu kullandığı iddia ediyor. Bu tür bir kas, Arnold Şiva Zenegar'ın kas yapıcı hmm. bir genetik müdahale e, yapıldığı iddia ediliyor. E, Doping çıkmaz herhalde bu zaten. Dolayısıyla <gülüyor> sporcuların da ilgisini çekebilecek bir şey olacaktır ama Hadi hep o, o risk var yani. Burası cümle. benim avanıma giriyor. Doğru bak yani bu konuda neler yapılıyor acaba bu kamiyada e, e, ona da bakmak lazım. E, daha çok ekolojik dengesizlik üzerinden bütün etik tartışmalar buradan yürüyor zaten. Evet. ekosistem üzerine ne tür bir zarar vereceği üzerine yürüyor. Hepimizin de çok dikkatli bulması gereken bir nokta. Evet, oradaki yaklaşım da yani o özellikle ekolojik hareketin çok önem verdiği bir yaklaşımdır bu. İşte bu şey örneğine dönecek olursak bir türün hastalık yayıyor diye alt türün yok edilmesi o zincirin suni olarak kopartılmasını getiriyor. Yani evrime müdahale. Bu bir tür sentetik evrim girişimi e, gibi de e, düşünülebilecek bir şey. Çünkü evet. o tür yok olduğunda o türü e, e, yiyecek olarak kullanan ya da onun işte bir girdi olarak kullanan ya da işte o türün... E, yani her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Bağlantılı olduğu evet evet. Onun, o bağlantıyı suni olarak kesmiş oluyorsun. Veya e, doğal olmayan bir mutasyona uğratmış oluyorsun. Dolayısıyla bu bunun ekosistemin kendini koruyacak ölçüde adapte olabilmesi için bu tür deterministik şeylerin müdahalelerin değil işte çeşitli olasılıksal süreçlerin sonucunda ortaya çıkan müdahalelerin olması gerekiyor. Yani bir biraz zamana ihtiyaç duyuyor ekosistem uyarlanmak için. O zamanı vermeden bu tür müdahale yaptığın zaman da sonuçları tahmin edilemez oluyor. Bir ayağı daha var ee, ekosistem dışında insan onuru ve hayvan onuru da evet. yine tartışmalardan biri bu önümüzdeki hafta e, alıntılar yaparak çünkü çok uzun süredir bu tartışma devam ediyor. Bu uzun süre içerisinde en önemli e, gördüğümüz kısımları alıntılarla hafta haftaki programda daha detaylı olarak daha detaylı olarak etik e, boyutunu birlikte konuşalım. Çünkü geleceğin en önemli ayak izlerinden biri burada yatıyor bizim içinde. Evet. Evet. Programımızın sonuna geldik. Ee, bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık hava çalışan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hepsinin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize e, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.